الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين المحجلين ومن تبعهم بصدق وإحسان ve ikhlasin ila yevmi d-din emma ba'du fe inne asdaqal hadithi kelamullah ve khayral hadhi hadhi muhammedin sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve şarral umuri muhdesatuhah ve kulle muhdesatin bid'a ve kulle bid'atin delana 3 gün selefi salihin akidesi dersine devam ediyoruz 11. asıldaydık o da neydir? 11. asıl, ehli i Sünnet'in ahlak yöntemi. Yani çimdinin diş görüntüsü. Ehl-i Sünnet, şeriat paketi Ehl-i Sünnet'e göre içidir. Bir teori, bir pratik. Şu anda pratikten bahsediyoruz. Biz. O da nedir? Aldığımız şeriatten ahlakı nasıl yansıtırız görüntüde, günlük hayatımızda bu da dedik çok önemlidir. Çünkü bir insan kendi çindiğini kendi davranışta ne yapar açoka ölür. Onu çünkü biz davet ediyorsak insanları İslamiyete önce kendi ahlakımız İslamiyet İslam İslam'a göre olsun İslam paketine göre olsun. Bunda da 11. dersteyiz. Hücün arkadaş şimdi okusun bölümü müellifin parça parça yazdığı bölümleri o bölümden bakarım ne anlaşılıyor. Onu inşallah açıklanır. Ehl-i Sünnet vel Cemaat bu dünya hayatında hem dinleri hem de dünyaları konusunda imtihana tabi tutulacaklarına inanır. Musibetler onların günah ve kusurları için kefaret olup derece ve mükafatlarının yükselmesine de vesile, vesiledir. Onlar Dünya hayatında sanki birer yabancı ve oradan ebedi ahiret yurduna yolculuk yapan birer yolcu gibidirler. Dünya hayatı onlar için ebedi ahiret nimetlerine oranla sanki bir zindan gibidir. Şöyle ki dünya hayatı, süsü, fitnesi, cazibeleri ve günahlarıyla onların kalpleri ve azaları için bir zindandır. Ancak Rablerinin onlara helal kıldıkları hariç ki onların bu helal nimetlerden istifade etmelerinde bir sakınca yoktur allah taala Teala şöyle buyurmuştur. İşte orada iman sahipleri imtihandan geçirilmiş ve şiddetli bir sarsıntıya uğratılmışlardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurmuştur. Mümin olan erkek ve kadının bedeninden, çocuğundan ve malından bela eksik olmaz. Böylece o Allah'ın huzuruna günahsız olarak varır. Diğer bir hadiste dünya müminin zindanı, kafirin ise cennetidir. Evet. Şimdi biz geçen de bundan bir önceki derste iptiladan bahsettik. Bu dünya iptiladır. Bütün detayları bahsettik. Ondan sonra imtihandır. Bu imtihanda nasıl başarılı oluruz? Onu da anlattık. Şimdi demek ki burada bir mesele var. O meseleyi bilmemiz lazım. Bu da Resulullah'ın en son hadisinde okuduğu hadis, dünya mümin için bir zindandır, çafir için de cennettir. Burada bu paketin içinde bir püf noktası var. Onu yakalasak müminin her şeyi kolay olur. O da nedir? Dünya. Bu paketin adı Dünya paketidir. Bu her şeyin başı dünyadır. Bu dünyayı biz anlasak. Hakkıyla anlasak dünya nedir? Dünya hayatı nedir? Ona göre biz bu hayata değer veririz yoksa değer vermeziz. Bir şey bileceğiz. Onu bildiğimizden sonra ona değer veririz yoksa vermeziz. Dünya hepimiz biliyoruz. Dünya fanidir diyoruz. Dünya fitnedir diyoruz. Bunları hep diyoruz ama bunu detaylarıyla bileceğiz. Nedir dünya hakikati? Ona göre eğer değerliyse sarılırız. Yok ise ne yaparız? Aldığımız, istifade ettığımız kadar ona değer veririz. Ondan sonra ne yaparız? Ona o kadar önem vermez. Bu dünyanın hakikati nedir? Ona bir bakmamız lazım. Bunu anlasak, dünya hayatını, Allah niye bizi yaratmış, niye getirmiş bu dünyaya? Bu dünya nedir? Buna bir baksak ne olur? Biz Allah'ın izniyle bu intihanda, bu iptilede, bu dünyada Allah'ın istediği gibi O'nun cölcesi altında, daldası altında, O'nun huzurunda yaşarız. Ve öyle yaşasak da o bir tarafta da O'nun huzurunda ebedi hayatta kalırız. Dünya hayatı. Aslında hayatlar arkadaşlar içidir. Hayat içidir. Ölüm de içidir. Dünya hayatı var, bir de ahiret hayatı var. Biri geçicidir, biri nedir? Ebedidir. Dünya hayatından önce biz neydik? Ölüydük. Allah bizi yaratmış. Levh-i mahfuzda dünyayı yaratarken hepimizi yaratmıştır. Hazret Adem'in, babamızın belinden de zürriyetini almış, Kendisine ikrar ettirmiştir. Ondan sonra zamanı geldikçe bu ölüler deliliyor. Çünkü Hazret Adem'e Allah Subhanehu Teala kendi eliyle yarattığında cennette ondan sonra kendi ruhundan üfledi onu. O ruhundan üflerken bütün zürriyetinin de ruhu Hazret Adem'le barabardı. Bunun da delili Hazret Adem yere indirinde zürriyetini belinden aldı aldığında hepsini ikrar ettirdi. Yani Hazret Adem'den, Habil Kabil'den en son Ademoğlu, kıyamet kopmadan önceye kadar hepsi o mahşer günü gibi Arasat'ta durdular. Rabbimizin karşısında hepimiz oradaydık biz. Orada ikrar ettik. Sen Rabbimizsin. Rabbim de, Rabbimiz de söyledi bize "Bene şirk koşmayın. Ben hak ilahım. Biz de orada ikrar ettik. Onun için fıtramız, fıtratımız bunun üzerinedir. Orada biz neyiz? Ölüyüz. Ondan sonra ölüyüz biz. Ondan sonra Allah Teala bizi diriltir. Bu hayatı veriyor bize. Dünya hayatı. Ondan sonra bir de ölüyoruz. Ondan sonra bir de diriliyoruz. Kaç sefer oldu. Ki sefer ölüyoruz. Ki sefer diriliyoruz. Birinci ölmemiz geçicidir, birinci hayatımız geçicidir. Çinci ölümümüz ebedidir, bu dünya hayatı için. Çinci hayatımız ebedidir, ahiret hayatı için. Bunu da Allah subhanehu ve teala kafirlere diyor ki, bize demiyor elhamdülillah, bize, hitap bize şümle etmiyor. Çünkü biz inanırız. Kafirlere diyor Bakara surasında Allah subhanehu ve teala, Keyfete kefelon billahi ve kuntum amwaten fa ahyaikum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turc'un. Nasıl Allahu Teala'yı çefedersiniz? İnkar edersiniz. Biz sizden ikrar aldık. Sonra Allah Teala diyor, "Kuntum amwaten siz ölüydünüz. Sizi dirilttik. Sonra bir de ölürüz. Sonra bir de huzurumuzda dirilirsiniz." Bize, sonucunuz bize gelir. Biz neredir Rabbil Alemin yanı? O bir dünya. Bu dünya değil. O bir dünya, ahiret dünyası. Orada da bilirsiniz mahşer kurulur. Kıyamet, mahçeme kurulur. Ondan sonra çiteren sonuçtan sonuçlanır. Yen yani Allah'ın yanında kalırsın. Ebedi olarak nimette, cennette. Yen yani de Allah'ın düşmanı, ve bizim düşmanımız yanında, iblisin yanında ebedi olarak kalacaksın üçüncüsü yoktur. Kâfirler de şey inkar ettiler. Ne Nemrutlar, ne Firavunlar, ne Tağutlar, bütün çefereler, çö Abu Cehiller kıyamet gününde de ikrar ederler. Ne derler? Kâlû Rabbena ematnâ ithneteyn ve ahyeytne ithneteyn fa'terafnâ bi fehel ilal khulû. Fe'al İla ila خروج من سبيل Ya Rabbim diyorlar. kıyamet gününde mahşerde durmuşlar Sen bizi iki sefer öldürdün ki sefer dirilttin Buna da bizi itiraf ediyoruz bütün günahlarımızdan sana geldik Çıkış yolu var mı Çıkış yolu var evet Alın piletinizi cehenneme gidiyorsunuz Sizin çıkış yolunuz cehennem başka bir çaresi yok İtiraf ettirir Rabbil Alemin olarak orada. Onun için ama mümin mümin dünyaya nasıl bakıyor? Mümin, Allah bizi birinci ayetten muhatap kılmadı. Çünkü biz nasıl bakıyoruz dünyaya? Allah'ın bu emri altında. Enbiya Suresi'nde Rabbim şöyle buyuruyor. Kullu nefsin dâikatul dâikatul mûti ve nebluvakum bil vel khayri fitne ve eleyne turcunu turcu her nefis ölüme nedir mahkumdur şerden herden sizi ibtilaya çekeriz bu dünyada ondan sonra bize dönersiniz biz buna inanıyor muyuz elhamdülillah bu dünya fanidir müminiz inanıyoruz bu dünya darın fitnedir işte bugün dersimiz buyettir buna inanıyorsanız içine bakın ama kafir nasıl bakıyor şeye? Hayat, dünya hayatına? Diyorlar ki قالوا inhiye illa hayatuna dünya ve ma nehnu bimeb'uthin. Diyorlar ki bizim bu dünya hayatımız var. Burada eğleniriz biter. Ondan sonra bitti. Öldük gitti. Onun için müşrikler Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem taccüble soruyorlar. Nasıl olur çemiğimiz, toprak oldu bizde dirilerim. Olmaz diyorlar. Bu dünya bizim, bu dünya hayatımız var. Bugün de çafirler aynı şeyi yapıyorlar. Delil, bakın imkanı olan çafirler, zenginler ilaçla, iğneyle bir sene, iki sene, on sene ömürlerini uzatıyorlar. Çünkü bu dünya nedir onlar için? Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi cennetlerdir. Allah'ın adaleti gereği bu cenneti onlara verilmiştir. Evet. Evet. Onun için asıl hayat, mümin için nedir arkadaşlar? Ahiret hayatıdır. Bu hayat nedir? Boştur. Çağfır için bu hayattır. Demek ki iki tane hayat var. Dünya hayatı, ahiret hayatı. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neye benzetiyor? Bir gün Abdullah ibni Mes'ud Ya, ya Resulullah diyor. Ee, geliyor bakıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasırın üzerinde uyumuş. Böyle dirseklenmiş, kulanmış. Resulullah otururken buralarında iz kalmış. Hasırın izi kalmış. Diyor, ya Resulullah deseydin sana bir yastık, bir döşek, bir pamuk bir şey getirseydin. Yani öyle bir şey yapsan. Dürm mali ve'l-dünya benden bu dünya ne ne? Ben bu dünyayı benimle bu dünya uzakız birbirimizden. Bu dünyada ben bir yolcuyum. O yolcuya benzerim. Ağacın altında dinlenir, ondan sonra yoluna devam eder. Bu dünya benim için o ağacın altı kaderidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir yolcu ağacın altında ne kadar oturur? 10 dakika, 15 dakika git yarım saat. Ondan sonra ne olur? Toparlanır, önünde yol var. Bu dünya bizim için bir geçici hayattır. Bu dünya ahiretin neydir? Tarlasıdır. Burada ne ekser? Orada onu alırız, biçeriz. Burada ektir onun meyvesini, o bir dünyada alırız. Onun için asıl hayat bizim için o bir dünyadır. Bu geçicidir. Ama bu dünya hayatı da öyle bir geçicidir. Bir de içinde teşvikler vardır. İmtihandır. Ona geleceğiz inşallah. Bu engelleri nasıl aşarız? Ona geçmeden önce kafir için bu hayat nedir? Kalıcıdır. Bu hayatı var. O bir tarafe inanmıyor. Bu hayatı var. O zaman bu dünya onun cennetidir. Allah'ın adaleti gereği de ona vermiştir. Ama o bir dünyada hakikate vardığında ne diyer? O ayette okuduğumuz gibi evet diyerler. Ya Rabbi sen bizi iki sefer öldürdün, ki sefer derildin. Çıkış yolu var mı? Or o bir tarafta şans yoktur. Döneyim ama ben hata yaptım. Ben yanlış idim. Ya Rabbi bir fırsat da bu sefer dört dörtlük geleceğim. Böyle bir şans yoktur. Orada. O bitti. O bitti. Orada cezan alacaksın. Onun için biz burada Allah-u Teala bu kadar elçi, bu kadar kitap göndermiş bu kadar insanlara rahmetten, şefkatten peygamberler sabrediyorlar, devreniyorlar. Ne için? Aynen biz ateşe gidiyoruz bizim elimizden çekildi. Aynen o peygamberlerin görevi o şahsın görevi gibidir. Önünde birden ateşe gidiyorsa, kafir de olsa bu diyersin candır, kurtarayım mı ateşten? Peygamberlerin görevi budur. Ama bunu anlamayan ne yapıyor? Ateşe gidiyor. Bu dünyaya sarılan cehennemdedir. Bu dünyayı, sırtını çeviren bu dünyaya, o, o bir dünyada cennettedir. Onun için kafirler kıyamet gününde de kıyamet gününde de itiraf ederler. Neyi itiraf ederler? Diyorlar eyvah piletleri, diyerler, helmin huruç. Var mı çıkış yolu? Evet, sizin piletiniz cehenneme kesildi, ebedi. İblisin yanında, imamınız, murşidiniz, liderinizin yanındadır. Onun peşinde gittiniz. Muminlere de inşallah ne derler? Siz de liderinizin, mürşidinizin, imamınızın peşindesiniz. O da Muhammed-i Mustafa. Hepsinin ögünde sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor. İlk cennetin kapısında o durar. Cennet onu hiç açılır kapı. Ondan önce kimse cennete giremez. Biz de peşindeyiz inşallah. Orada kafire platin verdiler eline. Melekler böyle buyurun. Otobüse siz cehenneme götürürüz? Yoktur. Neyle götürürler? Hadiste gittiği, ayette geçtiği gibi başlarına, kıçlarına vura vura, saçlarından, pirçimlerinden tutarak, çekerek cehenneme atarlar oları. Böyle çele paça alaklarından atarlar. ihanetli. Yoktur ikramdan buyurun cehenneme. Öyle bir şey yoktur. Bu dünyada evet Allah Teala'nın sabrı çok geniştir. Ne fıranlar geldi bu dünyadan geçtiği ne amurutlar getti, ne buşlar gider, Bunlar önemli değil. Ama önemli nedir? O bir dünyadır. Onun için kafir Plitelne çıktı, Paça şeyden atıyorlar onu cehenneme. O sefer ne der? bilir misiniz kafirler? İşte Allah Subhanehu Teala fecir sırasında bunu açıklıyor. Ne diyor? Vaji ayo ma idim bi cehenneme. Bir sefer cehennemi de, mahşer kıyamet mahşerinde. Her çeşit durmuş cehennemi yetmiş bin e, yet, cehennemi melekler getirirler meydana. Arasat'a getirirler. Yetmiş bin tane kulpu var cehennemin. Her kultan yetmiş bin melek tutmuş çekiyor onu. Allahu Ekber. Bunu bizim aklımız almaz. Bu gayiptir. Nasıl bir şeydir bilmiyoruz. O cehennemde gelir şehikun ve zefir nasıl biz nefes alıyoruz Cehennemin de bir böyle cürüntüsü var. Odun üstü Durmaz zaten, istikrar etmez. Orada وَجِئَ يَوْمَ اِذٍ بِي <بِجَهَنَّم> bir O cünde cehennemi getirirsen يَوْمَ اِذٍ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنَّا لَهُ الذِّكْرًا O cünde ay vah diyor, hatırlar. anna لَهُ الذِّكْرًا Hatırlasana yazar. Sen ölümü gördükten sonra Bitti sen işin. O dünyada gördükten sonra cehennemi eyvah biz ne yaptık, nasıl incar ettik, doğruymuş. Yazmaz. Püf noktası buradadır bu ayetin. Ya leyteni keddemptu li hayati. Keşke ben hayatıma bir şey verseydim. Bir yatırım yapsaydım. Burada bir acayip belagat var Arapçada burada demedi ya leyteni qaddamtu fi hayati hayatımda bir şey yapsaydım demedi dünya hayatımı fi hayati deseydir dünya hayatında bir şey yapsaydım demedi ne dedi ya leyteni qaddamtu li hayati dünya hayatının dakikalardır geçti o bitti ne dedi ya leyteni qaddamtu li hayati bu hayatım için kalıcı hayatın keşke bir şey takdim etseydim. Gördük mü? Bu hayatçın. Demek ki hayat asıl hayat nedir? Ahiret hayatıdır. O da ebedi hayat. Biz de onu için çalışacağız. Gece gündüz ebedi hayatın yatırım yapacağız. Resulullah'ın dediği gibi bu dünya nedir bizim için? Bir duraklamadır. Buradan Ankara'ya gidiyorsun. Hangi lokumtada otursan, nerede insen istirahat molası verseler sana, en lüküs, en şey sonuçta sen orada 10 dakika, 15 dakika git bilmedin yarım saat. Ondan sonra bitti. Senin hedefin orada değil. Hedefin nedir? Gittiğin yerdir. Bizim gittiğimiz yer cennettir. Hedefimiz oradır ama bu dünyadan geçmemiz lazım. Bu dünya o cennetin köprüsüdür. Burada aklı selim yürüsek sırat-ı müstakim üzerinde Allah'ın izniyle kendimizi cennetin kapısında buluruz. Ama burada şeytana uysak kendimizi yol değiştiririz de cehennemin kapısında buluruz. İşte bu olay böyledir. Onun için arkadaşlar bu dünya nedir? Onun için Hazreti Ali Allah radıyallahu anhu diyor ki bir gün gelir bir, bir şey gelir ona ya dünya, ey dünya diğer, ey zavallı dünya. Git benden uzak dur. Yani yanlış yere geldin, yanlış kapıyı çaldın. Ben seni üç kere boşamışım. Yanlış adamın kapısını çaldın. Ben seni üç kere boşamış İşte bunlar bizim selefimizdir. Bunlar hakikî müminler. Dünyayı boşamışlar. Ama o değil ki biz dünyayı boş ettik. Sırtımızı çevirdik. O değil ki Allah'ın verdiği nimetleri kullanmıyoruz. Şeytan gelir burada da hedef değiştirir. Düşman ya, vakti bizi dünyaya sardıramıyor, bu sefer hedef değiştirir. Dünyayı çökten silip atar. Bu da caiz değil. Biz dünyanın nimetlerini kullanacağız ama nimetlerini sevmeyeceğiz. Kalıcı olmayacaktır. Geçici kullanacağız. On için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç çene bilirsiniz gelir. Resulullah'ın hayatını sorarlar. Ne yapıyor? Diyorlar işte Resulullah gece yeter, kakar yer yemez, evlenir. Sanki böyle küçümseller Resulullah'ın ibadetlerini. Harici zihniyet. Ne derler? Vallahi biz bir tanesi der ben hiç evlenmem. Bir tanesi der ben hiç yemek yemem artık. Çok az yerim yani. Bir tanesi der gece gündüz ibadet edelim. Resulullah'ın kulağına gelir, Derçi bir camide bazı insanlar böyle diyorlar. Vallahi diyer ben yerimde, içerimde, çok da evleniyorum da. ha? Kim sünnetimden üst çevirse benden değil. Fe men ben an sunnati feles minni. Resulullah'ın sünnetine diyor. Ama Resulullah'ın hayatına bakıyorsun. Hanımını sever, öper, koklar. Ama azan saati geldi. ibadet saati geldi. Sen canımı yoktur. iş bitti oradadır. Yer değiştirmez şeytanın. Hedefi yemek yemek değil. Yemek yer ayakta kalmak için. Hem de yemeğin en güzelini severdi. Resulullah kuzunun kolunu severdir. Kuzuda da kol en güzel yeridir. İmşaktır. En güzel yeridir. Onun için çeşit Resulullah'a kuzunun kolunu hediye getirdi. Ama Resulullah kuzunun kolunu aramazdır. Ama ağzının tadını da bilirdi demek. Cennetlik adam, cennette ağzının tadı var, bu dünyaya da yansıması lazım. Evlenirdir, namaz kılardır, yatardır, sünnet budur ama hedef dünyaya sarılmak değil. Eydir bu dünyanın neyi var? Bu dünyanın beş tane, bu dünyanın tanımak için beş tane sifatı var. Bu beş teneye baksak, bunu anlasak bu dünyayı anlarız hakkıyla ona göre bu dünyaya yatırım yapar mıyız yoksa yapmayız? Muamein yapmaz, Çafir, asi, şeytana uyan tabi dünyaya yapar gaflete düşer. Onun için biz de bir şeye düşmemek için bilmemiz lazım. Birinci, birinci dünyanın tanımı nedir? Bu dünya çok hızlıdır ve yok olucudur. Bunu bilmemiz lazım. Nasıl? Bak gece gündüz insanlar koşuyor. Malçum koşuyorlar. Atrafımızda gibi bizden önceki babalarımız, yani dedelerimiz. Çok koşturdular. Eşitiyoruz, babamız konuşuyor. Yani biz babamızı gördük, konuşuyorlardı. Şimdi neredeler? Ne kadar çalıştılar, ne kadar para koydular, ne kadar arasa koydular, şimdi neredeler? Onun için bu dünya kıssadır. Bize bir masal gibi geliyor. Yani şimdi ben hatırlıyorum çocukluğumdan, şu ana kadar, Nasıl yaşadım bir masal gibi geliyor bana. İster 40 sen olsun, ister 50 sen olsun, ister 60 80 sen olsun. İnsan bir dünyaya kısa hazırlıyor. Gelen gidenler gitti. İşte peygamberlerin tarihini okuyoruz. Kralları okuyoruz, sultanları okuyoruz. Nedir? Bakıyorsun bu dünya çok kısadır. Allah Subhanahu Teala bu dünyayı neye benzetmiş? bir çiçeğe benzetmiş. O çiçek çok güzeldir. Bakın bu çiçek çok güzeldir. Bu çiçeği kuparttım, Çok güzeldir. Koklarım, bakarım, süslerim ama bir saat, iki saat sonra ne olur? Solur. İşi biter. Onun için Allah subhanehu ve Taala Resulüne diyor, diyor ki Taha suresinde "Ve la temuddun temuddan aynaka ila ma ta'nibi azvajan." Minhum zehretü'l hayati'd dunya. Zehretel Hayatü Dünya. Diyor ki, bu kadınlar fitne dediler ya, bunları şey yapma, hedef kadın olmasın. Bu kadın aynen bir çiçeğe benzer diyor Rabbil Alem. Bu dünyanın bir çiçeğidir. Bu dünya da bir çiçek gibidir aynı. Zehretel Hayatü Dünya. Dünya hayatının çiçeğidir bu. Yani. Çiçek nedir? Çok güzeldir ama bu Ağaçta bile kalsa bir yaşı var. Yençi ki günü yen üç gün ondan sonra biter. İşte bu dünya böyle kısadır arkadaşlar. Allah subhanehu ve teala Yunus surasında çok güzel bu dünyanın örneğini verir. Biliyorsunuz Allah teala mesele anlaşılsın diye Kur'an'ın üslubunda örnek çok verilir. Onun için örnek çok önemlidir. Her şeyde örnek vereceksin insanlar anlasın. Sadece tevri hüküm olmaz örnek vereceksin. İnsanın aklında yerleşsin. Allah Subhânahu Teala şöyle buyuruyor: İnne mè mèthel hayatü dünyâ kma'în anzelnâhu min al-şemâi, fâxtâlât bhih nabâtü l-ârdi, mîmâ yâkûlûn nass wal-ângamû, hatta îda axtât l-ârdu juxrufuha, wazeynet, qâdirûn كَأَنْ لَمْ تَغْنِي بِالْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللّٰهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ Diyor ki bu hayat, dünya hayatı aynen bir suya benzer. Su samadan yağmur nasıl iniyor? Ondan sonra yere düşüyor, yerden oluyor, dağılıyor, cidiyor. Oradan da bitkiler çıkıyor. O bitkilerden de insanlar faydalanıp yiyip içiyorlar. İnsanlar ve hayvanlar, canlılar bütünü içiyorlar. Ondan sonra bu dünya o bitkilerden sonra öyle süsünü alır ki oğlu zanneder bu dünyaya artık hakim oldu. Her şey bu dünyada dört dördlüktür. Evum var, şotum var, Ha? Hastanam var, her şeyimiz tamamdır. Fabrikalar var, yemekler çıkıyor, çeşitli. Bu dünyanın sanki sonu gelmez. Allah Teala diyor ki, sen nedeler bu dünyaya kadirdiler. Artık her şeyi biliyorlar, bitti, etaha amuru Bizim emrimiz geldi. İsrafil, üfleyebilirsin. Emir geldiğinde İsrafil, sura üfler. Sura üflese bu dünya yok olur. Burada bir espiri daha var. اَتَاهَا مُرْنَا لَيْلًا اَوْ gelir, yen gündüz. Dünyanın bir tarafı geze, bir tarafı gündüz. Emir geldiğinde bir kısım insanlar başka hayatta bir uykudadılar, bir kısım insan ayaktadılar. Bu da delildir, dünya yer yuvarlaktır. Evet. Sonra diyor ki, فَجَعَلْنَاهَا <gülüyor> حَصِيدًا Hasid nedir arkadaşlar? Bakıyorsun buğday tarlasına. Ne güzel halı gibi serilmiş, böyle rüzgar gelip gidiyor. Aşaklar da içinde böyle açmıştır. Ondan sonra traktör gelir. Yani o nedir böyle keser? Bir çer, bir çer. He. Ne? Biçer dolar. Gelir keser. Ondan sonra ne olur? Tarlaya gelip bakıyorsun kurusu samanlık gibi bir yer olmuştur. Allah Teala diyor, yeri de öyle yaparız. Sanki Ondan önce bu tarla yok uydur. Ondan önce de hiçbir yer yok Düz düz olur. Ondan sonra bu ayetleri biz veriyoruz bu meseleleri kimi için? Aklı olanları için. Sonra diyor vallahu yed'u ila darus Allah bu dünya boştur diyor. Bu da Allah Teala ne güzel örnek verdi. Bu dünya budur boştur. Ama Rabbimiz nere? Darus selam. Cennet. Selam cennettir. Darus selam cennettir selamet yeridir. Hiçbir şey çeder yoktur orada. وَيَهْد۪ي مَنْ yaşa. Ondan sonra burada e, bir ayette daha Kehf şurasında Allah subhanahu Teala ta'ala aynen burada suya benzetti ya Umur'a. Birisinde daha açık örnek veriyor. Diyor ki, وَذَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا وَذَرَبَ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا baxtlata bihi nabatu al-ardh fasbaha hashiman tadruhu al-riyahu wa kana Allahu ala kulli shay'in kullu shay'in muqtadira al-malu wal-bunu zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus Allah bir örnek verdi bu dünya hayatını Semadan indiği yağmur suyuna benzer. Yerden karışıyor, ondan sonra bitkiler çıkıyor, ondan sonra yok oluyorlar. Allah Teala her şeye muktedirdir. El malu vel bunun mal ve evlat bu dünyanın zinetidir. Ama el bakiyatus salihat hayrun inde rabbika. Savabı da kalan nedir? Bakiyatus <gülüyor> salihat. Salih emeller, ahiret ahiret için, Allah rızası için ahiret için yapılan emeller kalır. Bu dünyanın neyi? Gider. Çiri bu dünyada kalır. Onun için bu dünya fanidir. Burada alimler diyorlar ki enteresan bir şey. Allah Teala yağmuru e, yağ, e, dünyayı yağmur suyuna benzetmiştir. Çünkü su nedir? Yere düştüğünde ne olur? Kaybolur. Dağılır. Bu dünya da böyle. Yok olur gider. Benzetme. İkincisi, su istikrar etmez bir yerde. Yere düşen istikrar etmez. Bu dünya da müstakir değil. Bu dünya da geçicidir. Bu dünyada istikrar yoktur. Sen her zaman sağlık, cenzliğin var mı? Her zaman sıhhatin var mı? Her zaman Maaşın iyi mi? Her zaman ma maddi durumu neydir? Dünya zikzaktır. Aynen su gibi. Onun için allah Teala suya benzemiştir. Bir de bu dünya suya benzer. Yağmurun altında yürüyen muhakkak ıslanır. Dünyaya girdin muhakkak vabalını alırsın. Ama uyanık olacaksın. Nasıl ıslanmayacaksın bu dünya? Yerde yani de ıslandın. Sene nasıl zelal vermez bu dünya? Ondan sonra dünya Resulullah'ın kurduğu sistemden sana zelal vermez. O da nedir? Dünyadan hakkını alırsın. Ama sarılmazsın dünyaya. Yani ben yemeği yiyorum. Ne için? Ayakta durum. Canlı kalın. Allah'a ibadet edin. Kulluğumu yerine getirin. Yok ben gece gündüz koşturuyorum. Ne için? Hayatım için. İyiyim, iyi içim, iyi eğlenim. Şeytan yer değişir. İşte dünyada ne benzer arkadaşlar. Onun için dünya nedir? allah Teala suya benzetmiş bunu. Su gibidir. Durmaz istikrarı yoktur. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi bu dünya nedir? Bir ağaç gölgesidir benim için. Bu dünyada ben geçiciyim. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç sene kaldı nübüvvetten sonra? 23 sene. Resulullah'ın dünyada 23 senesi vardır nübüvvetten sonra. O gülüm seneyi nasıl yaşadı? Biz de buluk çağından o gülüm sene gibi yaşayacağız. Aklımız selim oldu. Biz de o gülüm üç senede Resulullah nasıl yaşamıştır? Öyle yaşayacağız. Öyle yaşasak onun önderliğinde cennetin kapısında kendimiz buluruz. Ve cennetin de en üst tabakasında, fırdosta kendimiz onun yanında buluruz. Yoksa onun gibi yaşamasak işimiz orada itiraf ederiz. Ama itiraf da ne olur? Son Ahmet el vermez. Öyle bir şansımız da yoktur ya Rabbi bizi geri gönder. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir diğer hadiste Abdullah İbn Ömer'e ne dedi? Dedi: "Kun dünya garibun ev abir is Sen dünyada bir garip gibi ol, de yolcu gibi ol. Garip nedir? Ben İstanbul'da geldim, bir siyahate bir işim var, ben burada garibim. Halıcı değilim. Garip adam memleketi olmayan yerde niye yatırım yapsın? Yapmaz. Yolcu insan, Resulullah'ın dediği gibi yatırımını o ağacın altında yapmaz. O kadar ihtiyacını görür, dinlenir, ondan sonra devam eder. Abdullah İbni Umar, biliyorsunuz Resulullah'ın sünnetine düşkün sahabelerden bilsidir ve büyük bir fıkıhtır. Fıkıhçıdır. Resulullah dedi ki Abdullah'tan alın. Ne dedi? Vallahi oğlu Salim diyor babam sabah olsaydı akşamı beklemezdir. Akşam olsaydı sabaha beklemezdir. Nasıl fıkhetmiş etmiş Resulullah'ın? İşte o cürüm sene bizim hedefimizdir. Bak sahaba nasıl fıkhetmiş? etmiş. Sabah oldu akşamı beklemiyor. Akşamı beklemeyen adam ne yapar? Allah'tan gafil olmaz. Gece uydu, sabah kalkmayacağım Allah'tan gafil almaz. 24 saat böyle olsan olursun ihsan derecesine yetişirsin. Onun için bu insan oğlu bu dünyada arkadaşlar biz yolcuyuz. Musafiriz. Gidiyoruz. Devamlı. Kimse kalmaz. Hazret Adem'den bugüne kadar kimse kalmadı. Bugünden de yarına kadar kimse kalmaz. İnsan ne kadar zengin olsa ne kadar varlı olsa, ne kadar sıhhatlı olsa, sıhhatin olur, gençliği geride kalır. Hanımın ne kadar güzel olsa, yaşlanır, güzelliği gider. Ne kadar malın olsa, o mal sana y vabal verebilir. Ne Yende yok olabilir. Evledin ne kadar var ise bir evletten sana zerelde gelebilir. Onun için bu dünya nedir? Fani dünyadır. Kalıcı değil. Biz bu dünyayı Nasıl? El mali vel benuni ne dedi? Zinetil hayati dünya. Alimler diyorlar, mal benun Allah Teala zinettir diyor. O zaman niye bizi kınıyorsunuz? E bir diğer ayette Allah Sübhanahu Taala diyor, el mali vel benunu fitne. Fitnedir diyor. E biz bunun içinden nasıl çıkacağız? Mümin için çok kolaydır. Mal vel benun mal ve evlet Allah rızası yolunda ol da Gölcesi altında olsa ne olur? Zinet olur. Bu bu dünyanın çiçeği olur. Ama Allah rızasının emrinde olmasa ne olur? Fitne olur sanırım. Nasıl? Çoluk çocuğunu, malını Allah yolunda haclayacaksın. Çoluk çocuğunu, evini Allah yolunda düzenli kuracaksın. Eydir fitne nedir? Çoluk çocuğu için haram yürüsün, çoluk çocuğu için Allah'ın emrini çeyin o zaman sana fitne oldu. Biliyorsunuz çok meşhur bir söz var avamda. Ne diyor? Diyorsun ya namaz kıl, ediyor çalışıyorum ekmek parası. Bu da ibadettir. Yan adam bankada çalışıyor. Yan adam işte bir yerde yanlış iş yapıyor. Ediyor ne yapın? Bu da bu da ibadettir. Çoluk çocukun için ekmek parası. Bu fitnedir onun için. İşte bunun ortasını bulmamız lazım. Onun için cafiller bu dünyada 100 senede yaşasınlar. Ama kıyamet gününde kalktıklarında ne derler? Aa sençi bir saat tutun bitti. Hakikaten bir saattir bitti. Onun için ahkaf şurasında Allah Subhanehu Teala diyor ki: "Kânnehum yonâ, yoma yarouna ma yududuna lhamm l'milbitu illa sa'at min Diyor kıyamet gününde kalktalar, inanmadıklarını. Elçiler olarak hatırlatıyordu. Bular inanmıyordular. Onu gördüklerinde, başları da şvurduklarında ne derler? Sancı bu dünyada bir saattir. Bu dünya 170, 60, 100 sene yaşamış. Sancı bir saattir. Bir diğer ayette, naziyette sancı bir kuşluk zamanı. Yani sabahtan ölene kadar cibidir bu dünya. Olar için. Onun için bu dünya hayatında ne kadar kalsan ahirete göre nedir? Çok azdır. Hem de çok azdır. Hiçbir şey değil. Evet. Bu birinci. Biz bildik dünya fanidir acele geçer bir de Hızlıdır. Bak görüyorsun bir saatte bitiyor. Sanki bir saattir bizim için kafirler dediler. Halbuki ne donatmalar yapmışlar ne savaşlar etmişler koltukları için he? ne insanları öldürmüşler ne oldu? Çin birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşını yapanlar nerede şu anda? Ne kazandılar? Ne kaldı olarak Vabal'dan başka o tarafta bir şey kalmadı onlara. Onun için bu dünya boştur. İkinci, bu dünya boştur bildik. Ama Allah'ın hikmeti gereği bu dünyaya geldik. Şu anda biz burada bu derste Anladık, bu dünya boştur, tamam dedik, bu dünyaya sarılmarız. Çıksak yazıya, buradaki gibi miyiz? Hayır. Çıkarız, bakarız, dersi anlattığımız gibi değil. Topluma katıldık, gerçeği gördük, bakarız, başka bir şey var. Eve gittik, baktık, başka bir şey var. O da nedir? Dünya şehvetlerle doludur, engellerle doludur. Buradan çıktın, baktın, yolda kadın var. Buradan çıktın baktın, çitene kavga ediyor. Buradan çıktın baktın, bir arkadaş geldi sana filanın gıybetini ediyor. Bunlar hepsi nedir? Engellerdir. Bu engelleri kim verir bize? Düşman verir. Düşman kimdir? Baş düşmanımız bizim, iblistir. Ve onun etba'ı şayatînum cin vel ins. Cin ve ins, ona uyanları bizim üzerimize salar. Neden? Bu dünyada başarılı olarak gitmiyorum o bir tarafa. O 23 sene paketini hayatımızda uygulamayalım diye şeytan bütün gücüyle bizim üzerimize saldırır. Bunu da Allah subhanahu teala çok güzel bir şekilde Ali Ümran surası 14. ayette açıklıyor. Züyine linnâsi hübbü şehevâti İnsanları şehvetler sevgisi süslenir oları için dünyada. Nedir şahvetler? Minel nisai, kadın. Vel benin, evlat. Vel kanatiril min mineddehebi vel fıddâ. Mal, altın Gümüş o zamanın malı. Vel khaylil musavvameti. Minek. O zaman at, khayl, attır. Bu zamanda lüks arabalar. Vel en'ami. En'am ee, şey şey Baş hayvanlar, yani o zamanda mal, bugünkü cüvinde akar makar değildir. O zamanda bir zenginin şey, hayvanı olacaktır. Bu kadar devası olacaktır, bu kadar ineği olacak, bu kadar koyun olacaktır. ve harfi, ekin yerleri yer arası olacaktır. ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاتِ dünya حَيَاتِ dünya. وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَأَبْ Bu, dünyanın meta'idir. Neyidir? Eğlencesidir ama Allah'ın yanında kalıcı ve e, en güzel son Allah'ın yanıdır. Hüsneme'e. Yani en güzel dönüş kalıcı cennettir yani. Burada Allah subhanehu teala altı tane fitne zikretti bizim için. Arkadaşlar bu altısını iyi bilsek, iyi çalışsak, bu altısından kendimizi kurusak inancı şeytanın oyunlarını boşa çıkartabiliriz. Birinci nedir? En büyük fitnedir. O da nedir? Nisa. Allah'a Allah Nisa'nın şarından kuruyoruz. Sığınırız yani. Nisa kadınlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben, benden sonra size en büyük fitne kadın fitnesi bıraktı. Beni İsrail'de ilk fitne kadından fitneye uğradılar. Düştüler. Onun için kadın fitnedir oğlunun fıtratı gereği fıtratı gereği kadına nedir? Meyyeldir. Bu da fıtrattır. Allah bunu vermiş. Bunda nerede verdi? Cennette babamıza verdi. Cennette babamızı yarattı eliyle ruhunu ruhundan üfledi ona git cennette gez. Cennette gezdi. Git meleklere salam ver. Onlardan şöhbet et. Gitti etti baktı olmuyor. Neden? Çünkü onlar melekler. Değişik bir şeydiler. Kendi cinsinden değil, o zaman sıkıldı, bir gün uy uykuladı, kalktı baktı yanında, kendi cinsinden daha değişik, güzel bir şey oturmuş. Sen kimsin dedi, beni Allah senin kaburgandan yarattı, ben Havva senin için yarattı. Onu için Allah-u Teala diyor, senin için sizden eşlerinizi yarattık. وَجَعَلْنَا بَيْنِكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَا Aranızda merhamet ve sevgi koyduk. Bir ayetle de konu ile sakinleşirsiniz. Yani gelip olanın yanında şu alırsınız. Yani nasıl diyor? Çimin üzerinde yer, canındaki bütün elektrikler çıksın. Yoksa elektrikler canda kalırsa ne yapar insanı? Bütün organlarını bozuyor. E, kadın da öyledir. Erkek sabahtan akşama kadar koşturur, gelir kadının yanında. He? ne olur? Sakin olur. Bütün sınırları alınır. allah Teala bunu böyle yaratmış. Bunu böyle yaratmış ama buna da limit koymuş allah Teala. Evlenmekte limit koymuş. He? Ha? Kendi halaline bakabilirsin ve serbestsin mutlak ama başka yer haramdır. Kadın, er, erkek kadını çok sever. Erkek çocuk gibidir. Ananın kucağından kadının kucağına çıkar. Budur. Başka bir şey yoktur. Erkek buradan aktarır ora. Ve onunla da kabre gider. Erkek kadınsız yapamaz. Allah toplumsal olarak böyle yaratmıştır. Onun için bu kadın bizim için bir intihandır, fitnedir. Ne yapacağız kadın meselesinde? Sınıfta kalmayacağız. Şeytan ilk gelir bize kadından gelir. Onun için Allah Teala diyor, diye, erkek müminlere diye gözlerini indirsinler. Kadınlara dedi, gözlerini indirsin. Fitneye bakmayacaksın. Kadına baktın, fitnedir. Bakmayacaksın. Çünkü Allah Teala bir şehvet yaratmış erçekte, bunun önü hiç alınmaz. Alınsaydı önü, o zaman fitnenin ne olurdu? Şehir esprisi kalmazdı. Allah Teala bu kadının fitnesini erçekte hiçbir şey, kadın, yani bir erçek dört değil, Yüz tane de kadın getirse onun şehvetini tatmin etmez. Yüz birinci bakımı o nasıldır der. Bu fıtratında var. Bu intihandır. Onun için mevcuttan yetineceksin, sabredeceksin, bağrına taş basacaksın, yerine göre ataş basacaksın, ondan sonra cennette ölü kızı sayısız alacaksın. O kadar. Başka bir şey. Kadına böyledir. Ne derseniz deyin, bugün de kadın fitnesi en büyük fitnedir. Çünkü bugün de biz bir gündeyiz, Eskiden kadınlardan kadınların insanlar örtülerini görseydir nemalanırdılar. Şu anda her yerler meydandadır. Allah yardım etsin bugündeki muminlere ama bu muminlerde Resulullah bunları da anlatmış. Demiş olar ki ellerinde dinlerini çöz ataşı gibi tutmuşlar. İşte bu kadın meselesinde kendini tutan o dinini çöz ataşı gibi tutar. Onun için bu fitnede Sınıfta kalmamak için kadın meselesini iyi bilmemiz lazım arkadaşlar ve uzak durmamız lazım. Evet, bu kadın meselesi, kadının derdi çok büyüktür. Yani dersler yapsak bitmez, ayetler var bunun hakkında hadisler var, bilirsiniz çok seferde Rasulullah hadisler, abitleri bile kadın şeytan vasıtlı olmuş, yetmiş sene ibadet ediyor, kadın onu onu mağbedinden çıkartmış zine yaptırmıştı. Şeytan ona kadın vasıtasıyla. Çünkü ona ne para işler, ne mal işler, ne dünya işler. Ama kadın işler. Acayip bir şeydir kadın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün baktılar camiden cirdi hemen eve çıktı banyo almış. Sakkalinde su Ne oldu ya Resulullah dedi. Ya dedi bir kadın gördüm sanki şeytan kılıfında geldi bana. Gittim evde ihtiyacımı gördüm. Çünkü onda olduğu, kadında olduğu evdekinde de var diyor. Kanaat budur işte arkadaşlar. 23 senenin paketinde bu var. Ama sen 24 saat spikerlerin karşısında otur. Televizyonda artistlerin. Türkiye'de kaç tane kadın var? He? 50 milyon kadın var. Ama en güzelleri çıkmış telefona, televizyona ondan sonra boyamışlar. Onları sabah erken yukudan kalkarken boyasız bile görün. He? Ekranda Rengli ekranda gösteriyorlar. Sen de onlara bakıyorsun. E tabi kanaat. Burada kabarır işte. Şehvet. E, kanaat sıfıra düşer. Bir de dönüyorsun bakıyorsun. Senin hanım zavallı çocuklardan mutfaktan çıkmış. Ev süpürmüş. Yırplanmış kadın. Gece gündüz çalışıyor. E bir de bakarsın dersin bu kadın bu nedir ya. <gülüyor> kanaat ne olur? Sıfıra düşer. Ama sen ona bakmasan dersin dünyanın en güzel kadını benim hanımımdır. Onun için allah Teala diyor gözünüzü indirin. E bir de sokaka çıkıyoruz. Sokakta da görüyoruz. Ama sokakta ne kadar görsek arkadaşlar kötü yerlere gittiğimiz gibi elhamdülillah görmüyoruz. televizyondaki gibi görmüyoruz. Ne kadar olsa. Onun için kötü yerlerden, televizyondan uzak duracağız kadın fitnesinden kurtarmak için. Yoksa çaresi yoktur. Bunun. Evet. İkinci ayette geçtiği Fitne, dünya fitnesi benun. Benun nedir? Evlet. Evlet fitnedir. İnsan evlet sever. Eskiden bilirsiniz evledim ne kadar çok olsa gücüm o kadar olur. Bugün de de öyledir. Adam diyor evledim olsun yetiştiler bana. Onlar kazansın benyim. Övülme var için içinde. Asabiyet var, cahiliyet var. Bir de evledim fitnesi bir günde bulardan daha fazla Evledi yetiştirmek için ne yapıyorsun? Fitnesi nedir be evledim burada? Evledim iyi girsin, iyi itsin küçümsemesin, kendini ezik hissetmesin okulda, mahallede sukakta ne yapıyorsun? Gidip haram işlere katılıyorsun. Haram para kazanıyorsun. Olar için diyorsun ne yapın? Mecbur kalıp taviz veriyorsun o zaman ne oluyor sana? Şimdi evledim fitne oluyor. Ne zaman dedik ziynettir İslamiyet altında. Kanaat ne vermişse onu ama onlara da İslamiyeti öğreteceksin. Evini cennetten önce dünya cennetine çevireceksin. O da nedir? Şeriatin gölgesi altında. Şeriatin istediği gibi bir yuva kuracaksın. Evletlerini de böyle yetiştiracaksın. Böyle yetiştirdin sen kurtarırsın. Evlet fitnesi bir günde en büyük meselesi nededir? Maldadır. Evlet için ne yapıyoruz? Çeyniyoruz. Bir de evlet fitnesi nedir? Eskiden çok almaktır, şimdi yok olmaktır. Eskiden çok evledim olsa övünürler birbirleriyle. Öyledir, güçlü olurum. Şimdi adam ne diyor, Evledim fitnesine nasıl düşüyor? Ben iki çocuk yaparım, bir çocuk yaparım. Çünkü bunun rızkın için. nereden buna kazanırız filan. Bu da bir fitne oldu sanat. Yani şeytan bu konuda testere gibidir. Gider çalışır, gelir çalışır sanat. Bak Salih Usta marangoz olduğu için hemen anladı. Başını salladı. Testere acayip bir şeydi. Şeytan ki taraflı bize çalışıyor. Onun için çalışmasın diye biz ona onun altında yatmarız ki bizim üzerimize çalışsın. Evlet fitnesini şeriate göre koyarız. Evletlerimize kanaat öğretiriz. İlk çocukluktan evlede ne öğretsen, böyük olsa ona göre sene yardımcı olur evlet. Evlete ne öğretsen sana yardımcı olur. Gelmez ağlamaz. Evde eşe kırıp, babaya bunu alırsın benim için, bunu isyan eder. Sen çocuğa bir şey vermemişsin. Çocuğu televizyona bırakmışsın, okula bırakmışsın, sokağa bırakmışsın. Kültürünü oradan almıştır. Hanımı da evde bırakmışım, televizyonun önüne kültürünü oradan almış. Çok dindar ise kültürünü de takvim yaprağından alıyor o kadar. O zaman ne oldu? E tabi sen bunlar için para da harama da girersin. Ama evlediğine çocukluktan üç yaşından başlasan halal haramı öğretsen, kanaat öğretsen, o çocuk sana yarı olur. Dediğini anlar. Evet. Bu da bir fitne. Üçüncü fitne kanaatiril mukantareti mine zehebi vel fıddah o da nedir arkadaşlar? Mal. Altın, gümüş mala kinayettir. Bunları mal toplama fitnedir. Mal sevgisi fitnedir. Onun için Resulullah bunu daha güzel açıklıyor. Diyor ki oğlunun gözünü hiçbir şey doydurmaz. Ne kadında ne malda. Yüz kadının olsa dersin yüz birinci. Bin tane olsa bir yüz, bin birinci bakayım tadı nasıldır onun. Mal da öyledir. Ne kadar olsa dersin. Resulullah diyor gözünü hiçbir şey doldurmaz. Bir vadi altını olsa bir, o bir vadide tamah eder. İnsan oğlunun gözünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, bir avuç toprak doldurur. O kanaat verir ona. Başka bir şey doldurmaz. Onun için biz hayatta için dünya hayatı için o toprak doldurması lazım gözümüz. Mal önemli değil. Mal ne kadar? Karun'un ne kadar malı vardır? Allah Teala çöktürürken yeri altından onun malını yaradı mı ona? Türkiye'de ne kadar zengin adamlar var? Malları yaradı mı ona? Zengin adamlar ölmediler mi? Koç ölmedi. Sabancı ölmedi. Öldü. Marlı olduğuna oldu ona? Yaradı mı? Kurtardı mı onu malı? Hiç kurtarmadı. Ne kadar bu Türkiye'ye malı, bu dünyanın malı senin olsun Ölüm sene gelecektir. Onun için mal nedir? Fitnedir. oğlu burada fitneye uğrar malda hiç gözü doymaz. Ne yapacağız mal meselesinde? Bunun da ortaya yolu var. Malı da biz de severiz. Neden? Çünkü mal bizim izzetimizi kerametimizi sağlar. Küçük düşürmez bizi. O zaman çaba gösteririz. Çalışarak o malı kazanırız. Omalı kazanırız, aziz yaşayalım, sağlam bir kul alalım. Yok biz o malı kul olalım. Zenginler mala köle oluyorlar. Biz malı, kendi, biz malı kendimize köle yaparız. Alırız o malı, Allah yolunda kullanırız. Onun için ne kadar zengin olsan, şu anda Türkiye'de en büyük zengin sen olsan, Müslüman oldun, mumin oldun, Allah yolunda kullandın, o mal seni cennete sokan, cennete giden yolun olur. Önce zekatın verirsin, sonra hirheratin yaparsın, zekatının haricinde sadakasını da verirsin, cami yaparsın, davat yaparsın, medrese yaparsın, kitap basarsın, Kur'an dağıtırsın, hirherat yaparsın. O mal ne oldu sana? Eğer malın çok yokysa bile fakirsin. Ama Kalbinden temenni ettin. Ya Rabbi benim de filan gibi malım olsa al senin yolunda kullanırım onu. Böyle dedikten sonra ne olur? Sen de aynen ecir aldın onun için. Onun için mal bizim için önemli değil. O kadar çalışırız kazanıp kimseye el atmıyoruz. Onun için Allah Teala çalışan eli sever. Veren el, alan elden nedir? Üstündür. Veren el, alan elden üstündür. Bak veriyorsun üsttedir her zaman. Alan el alttadır. Her zaman üstün olur. Almayacaksın. Biz ele, alan el olmamak için ne yapacağız? Çalışacağız. Bir gün bir çiftçi, Arabi gelir Resulullah'ın yanına. Resulullah elini oturt, bir tereddüt eder, sonra elimiz oturt tokalaşır. Resulullah anlar, diğer niye tereddüt ettin? Vallahi ya diyor, ben çiftçiyim, ellerim ee gibidir. Korktum o mübarek eline aziyet versin diye. Onun için tereddüt ettim. Baktım sen uzattın, utandım, haya ettim, onu yoksa sana elim layık değil. Resulullah yer bu Ali Allah ve Resulü severdi. Bu elim. Allah ve Resulü sever. Hatta bir rivayette zayıftır. Resulullah o eli öper. Maksat nedir? Allah çalışan eli sever. Onun için biz çalışırız, Malı kendimize köle ederiz. O kadar malımız olsun ki ahirete bizi götürmek için. Yok o malımız oldu bizi dünyada ahiret, ahiretten bizi etti. Evet. Bu da mal. Dördüncü El-Huyul heylu l Nedir? Binecekler. O zaman at vardır. allah Teala atı vermiş. Kur'an'da icazdır. At dedim bugün de minecek devam eder. Neyi var? Arabası var. Piskiletinden başlıyor uçağına kadar. Bunlar hep siminecek. Biliyorsunuz şimdi zenginler arasında uçak yarışı da var. Her zenginin bir özel uçağı olması lazım. Helikopter olan zengine düşük gözle bakıyorlar. Adam villasının üzerinden iş yerinin üzerine helikopterden geliyor. Ya bu diyorlar küçüktür adamın özel uçağı olacak. Ben ben şeye Fransa'ya Londra'ya Tahtile gidiyorum, yani toplantıya özel çoğumuna giderim. Türk Havalları ile bilmem ne ile. olmaz. Bu nedir? Bu mineceklerdir. Bu bir fitnedir. Fitnedir. bugün de bu fitne var mı? Var. Bizim için hedef, minecek işimizi görsün. Ama bir günde adam ki senede bir arabasını değiştiriyor mesela derim. Neden? Demezler filan arabaya münür. Yeni model çıktı ben minmeyeyim nasıl olur? Adam bazen borç alıyor, harç alıyor, harama giriyor, müminecekler. İşte bu dünya malıdır. Burada da fitneye kendimizi kaptırmayalım. Bizim için araba nedir arkadaşlar? Gösteriş için değil bir günde. Araba bir mümin için ihtiyacım görsün. İhtiyaç da şekildir. Benim ihtiyacımı görsün bir yerden bir yere sitriden kimseye muhtaç olmadan götürsün beni. Bu bir nimettir. Evde nimettir Biliyorsunuz Allah Teala dedi, Muminin saadetindendir geniş birey olsun. Güzel bir araban olsun. İkinci ihtiyaç o araba bana aziyet vermesin. Nedir? Ben de arzu ederim bir sıfır arabam olsun. Niye? Sanayiye götürmesin beni. Sanayiye gitmek bir aziyettir mümin için. Her gün arabam bozuluyor mal çayıp. Onu ki biz çalışırız güzel bir araba alalım. Neden? Bizi rahatlasın, kulluktan etmesin. Tam tersine kulluğumuza hizmet etsin. Ben saat sanayiye geçsem ne kadar ibadetimden, ne kadar işimden, ne kadar davetimden vesaire ne hizmet ediyorsam ondan olurum. Velev ki onu Allah rızası için geçsem. O niyetler o da bir ibadettir. Ama biz bu kadar limitimiz var arzu ederiz. Ama ondan haricinde ben gece gündüz çalışayım ibadetim hesabına, yani haramıyım, Allah'ım, Rabbimin hesabına mineceğim iyi olsun diye bu nedir? Bir fitnedir. Altıncı ve sonuncu Beşinci pardon, en'am. En'am nedir? Eskiden mal servet nedeymiş? Hayvanlığı çok olandaymış. Bu da bir fitnedir. Yani insanın bu kadar baş koyunum var, bu kadar baş ineğim var, bu kadar atlarım var. Şu anda da var bu. Biliyorsunuz özellikle şehirlerde değil, doğuda mesela şehir dişlerinde Ağalar var, zenginler var. Bu kadar bu fitnedir. Bu fitneye de insan düşmemek için ne yapar? Bu da mala kinayettir. Bugün de baş hayvanım yokysa bu kadar apartmanım var. Bu kadar arabam var. Bu kadar dükkanlarım var. Bu kadar arasalarım var. Bu hepsi nedir? İşte buna nedir? Kıyastır. Bu fitneye de düşmeyelim ki bu düşenler de biliyoruz ne bir fitnenin içindeler. Altıncı herf Harf nedir? Zeraat. Bu kadar tarlası var adamın, bu kadar ekin yelleri var. Eskiden ekin yellerinden para geliyordu. Bugün de de geliyor. Adam buğday ekiyor, e, bilmem ne e, e, humzuyat şeyi var, e, bakçaları var, miyav bakçaları var, filan var, e, tarlaları var. Bunlar nedir? Bunlar da fitnedir. Bunlar da mala, mala kinayet. Bunlardan insan oyanması lazım, uzağa durması lazım. Kısacası bu dünya hayatı arkadaşlar cennete bir yoldur. Eğer bu dünyayı iyi kullansak cennete gideriz. Kötü kullansak cehenneme bizi götürür. Bunu da mümin anlar. Mümin olmayan ne zaman anlar? Tekasür surasında Allah subhanehu ve teala dediği gibi elhakumut tekatür hatta zürtumul makabira. Elhakum yani sizi daldırdı. Raflete verdi. Ne? Tekatür. Çok ulmoh. Çok, çok hayvanım olsun, çok arasam olsun, çok arabam olsun, çok kadınım olsun, çok evladım olsun, çok malım olsun. Bu sizi ne yaptı? Lehvetti ve unutturdu. Gaflete soktu sizi. Hatta zürtümul makabir. Hatta ölüm geldi. Kibre koydular seni. Eyvah! Dersin. Ben ne yaptım? O zaman uyanırsın. Uyandığında ne olur? Nedamet el verir mi? vermez. Evet. Bu böyle. Üçüncü dünyanın tanımı dedik. Bu dünya darul iptilai vel iktibar. Bu dünya imtihan dünyasıdır. Biz iptilayla imtihanla bundan önce bir bir önce ders yapmıştık. Orada bu dünya nasıl bir imtihan dünyasıdır? Allah yaratmış bu dünyayı. Bu dünya imtihan dünyasıdır. Bu dünyada biz imtihana tabeyiz. Aynen Telebe gibi imtihana tabiyiz. Terleriz. Ondan sonra sonucu alırız. Nüme, ce, sonucu alırız. Eğer terlemesek sonuç alamayız. Okumasak, çalışmasak sınıf atlatamayız. O, bu dünyada imtihandır. Allah Teala imtihan dünyası yapmış bunu. İmtihan olacağız. Neyle imtihan olacağız? İşte bu altı şeyle. Kadın, mal, evlat ve seyre. Bu dünyanın fitneleriyle imtihan olacağız. Keyf Surasında diyor inna cealne ma alel ardı zineten leha bu dünyada bütün sevdikleri şeyler nedir? Zinettir, güzeldir. Ne için? linebluvakum linebluvakum eyyuhum ahsenu amel onları iptile ederiz bu fitneyden hatta bakarım en güzel ameller için Kim sınıfı geçer? Kim 23 sene paketine uydu Resulullah'ın hayatında? O 23 seneye uyduk, sınıfı geçeriz. Uymasak yerimizde kalırız. O da nedir? Resulullah'ın ölçüsüyle ifrat tefrit olmadan, ifrat tefrit etmeyeceğiz. Evet şeytan gelir ifrat tefrit eder. Onun için bu dünya iptila dünyasıdır. Bir tane demesin ben niye iptile oldum? Her çeşi şey müpteledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eşeddunna belaen el en ibtila ogruyan kimdir peygamberlerdi ondan sonra olardır. ne kadar dinin sağlamdır o kadar ibtila uğrasın ibtilanın da faydalarını da biz saydık nedir ubudiyet ortaya çıkartıyor günahlarımızı eritiyor Ecil ecir kazandırıyor kim iddia ediyorsa ben müminim iptilede ortaya çıkıyor Vesaire, iptila insanın neydir? Mümini için aynen bir ataş gibidir. Nasıl demiri ataşa koyarsın, altını ataşa koyarsın, cevheri bozulmaz ama ona yapışan şeyler ne olur? Erir gider. Ne kalır? Özü kalır. Mümini de iptila özünü çıkartır. Allah Teala seni bu dünyanın çirinden eritip İftilayla özünü cennet alacaktı. Sıfır günahlı. Evet. Dördüncü mesele dünyanın tarifinde bu da çok önemlidir. Dünya darul ğıvâ diyor alimler. Nedir o da? Bu dünya ğıvâ nedir? Arapçada şey Türkçe'de eee şeytan İlan ederken Rabbil alemin onu rahmetten kavarırken e, ne dedi Allah-u Teala'ya? la لَاَغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Senin izzetine yemin olsun. beni Adem'in yüzünden kavduğun için onun ve zürriyetini hepsini yoldan çıkartın. Yemin ediyor Rabbinin izzetine. Ne diyor? لَاَغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ İğva nedir? Yani fitneyden sana so Yoldan çıkartandır. Değil mi Murat? İğva yoldan çıkartmaktır. Yani ben bakmadım onun türcesine. İğva yoldan çıkartmaktır. He. Yani gelir sana sağ gösterirsen soldasın. Yani yine de derler sağ gösterip sol vurar sana. Şeytan gelir sana yollarını değiştirir. Aldatır seni. Bu dünya aldatma dünyasıdır. Ondan sonra e, bu yemin etmiş şeytan Sonra ne diyor başka bir ayette? Lezeynenn lehum fil ard. Buları bunları yoldan çıkartmak için süslerin gözlerinde her şeyi. İşte şeytanın içi iş arkadaşlar budur. Fitneyi yasakı, haramı, mahiyeti gözümüzde süsler. Bunu bilmemiz lazım. Bu dünya onun yeridir. Ahirette bu var mı hayır. Ahirette cennette şeytan yok. Onun için cennette hasedet yoktur, Çin yoktur, gıybet yoktur. Bu şeyler olmaz. İhvanun ala surilun mutakabilin. Kardeştiler, karşı bak karşı oturmuşlar. Yoktur bir dene bir tane hanımına yan gözle baksın. Hayatta olmaz bu. İmçanı yoktur. Erçekte en şey nedir? Kıskançlıktır. Allah Teala öyle bir hürük kızı yaratmıştır. Kasira tuttar. O hürük kızı başka erçeklere baksalar göremezler. Sadece cennette senden başka hiç görmez. Sana buradan güvence veriyorum. Rabbi ala diyor. Dünya o cennet odur işte. Kasiratı taraf. Cennet ama bu dünya nedir? Fitne dünyasıdır. Bu dünya fitne ise biz kendimizi bu fitneden kurmamız lazım. Şeytan'a uymamamız lazım. Şeytan da bu bu dünyada çok fitnelere uğratır bizi. O fitnelerde nedir? İşte Allah Teala hikmeti gereği şeytana bir sürü silah vermiştir. Bir sürü avantaj vermiştir. Bizi görmüyor ilk önceden. E pardon biz onu görmüyoruz o bizi görüyor. Bu büyük bir havantajdı onun için. Ama Allah Teala bize de bir silah vermiş. Onu yok ederiz. O da nedir? Allah'ın gölgesi altında kalırız. Allah'a sınırız. Ne'udu billahi racim <gülüyor> dedik. Allah'a sınıldık. Onun hiçbir silahı bize işlemez. Yoksa normalde atom bombası vursan bile şeytan yok edemez. İnsanın silahı inse işler sadece. Cinne işlemez. Atom bombası yere atılsa bile şeytanlara zarar gelmez. Hepsi çekilirler Sema dünyasını. Yer altı olsa bile. Onlara zarar veremeyiz biz. Ama "Na'ul billah" dedik, onlar bizden uzak durar. Onlar bizden uzak durmasıdır zarar vermemizdir onlara. Çünkü onun işi bu dünyada seni yoldan çıkartmaktı. Onun sen içine ne yaptın? Su döktün. Moşa çıkarttın. En büyük zarali ona verdin. O zaten girenti yetmiş cehennemin. İstir seninle kendisiyle ne çekse kardır diyor. Bu mantıktan insanoğluna düşmanlık yapıyor. Evet ama bu da nedir? İşte dedik şeytanın yoludur. Bu da neyden belli olur? İmtihanla belli olur. Ankabut surasında Rabbil Alemin diyor اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُ اَمَنَّ وَهُمْ لَا İnsanlar zannediyorlar ki biz iman ettik bitti fitneye oklamadan fitneye oklayacaklar hatta Allah Teala bilsin sadıklardan yalancıları. Kim gerçekçidir, sadıktır, kim yalancıdır? İşte o fitne şeytanın ihvaıdır. Şeytanın fitnesidir. Evet, beşinci bu dünya dedik ki, yok beşincideyiz, altıncı. de Beşincide bu dünyanın fitnesi nedir? Bu dünyanın tanımında innehu bu dünya hiç kimseye kalmaz. dedi hızlıdır, biter. Ama devamlılığı yoktur. Davamlılığı olsaydı peygamberlere kalırdı, Resulullah'a kalırdı, sultanlara kalırdı. Bak Fıranlar Fur ne yapmışlar? Davamlılık için ne kadar ilaç aramışlar bulamamışlar. Ondan sonra bizim bedenimiz kalsın diye çürümesin. Onu bile mumlamışlar. Mumya yapmışlar. Bedenleri kalmış ama neye yarar? Hiçbir şey yaramaz. Bizim için bir de ibret oldu. İyi oldu onu yaptılar. Bugün de biz görürüz diyoruz bak Allah'ın dediği doğrudur. Bizim imanımız artıyor. Olanın ne oluyor? Çafirlerin çifre artıyor. Fasıkların füskü artıyor. Ama bizim ne oluyor? İmanımız artıyor. Kurtarıyoruz elhamdülillah. On üç bu dünya arkadaşlar bileceğiz kalıcı değil. Ne kadar para toplasan, ne kadar kadın alsan, ne kadar kadınla eğlensen, ne kadar evladın olsa, ne kadar millet koltuğun olsa, ne kadar bakan olsan, başbakan olsan, kral olsan, sisi olsan, buş olsan ne olursun sonuçta? Yok olup gideceksin. Hiç bu dünya Sultan Süleyman'a kalmadı. Ki dedi ya Rabbi benim bir mülk ver benden sonra kimseye verme. pardon, Süleyman Aleyhisselam Sultan Süleyman da büyük bir adamıdır. Sultan Süleyman kanuni bu dünyada teç yöneticidir. Devleti Osmanlı devleti zamanında yer üzerinde en büyük devletiydi. Karşısında devlet yokuydu. İmza ittifak, anlaşma yaparcan hiç kimse karşısında imza atmazdır. Kendisi imza atardı. Karşı bana denk değilse sen de imza atarsın. Sen git bu imzamla övün. Ama sen bir muhalefet ettin gel babam, sen imza attın, niye sözünde durmadın yoktur. Gelip kafanı kırarım. Böyle bir adamıydı. Ama kalmadı ona dünya. Hiç kimseye bu dünya kalmaz. Bunu böyle bilmemiz lazım. Evet altıncı ve sonuncu zaman doldu. Bu da Resulullah'ın en son hadisi. Ne dedi Resulullah s.a. dünya sicnul mu'min ve cennetul kafir. Dünya mu'minin mahpushanesidir çafirin cennetidir. Bazen bunu da şeytan yerini değiştirir. Biz şu anda bir dersten sonra anladık bunu. Ama bazen şeytan gelir değiştirir yerini. O zaman ya siz dir, bize diyorsunuz eve kapanın, zindana kapanın, bu dünya bizim için Allah'ın verdiği nimetlerden fayda almayalım. Hayır. Ayette geçtiği gibi. Kul men harrame ziynetem Allahi lezî ehrecelin nas. Bu zineti Allah Teala'yı Verdiği bu dünyadaki ziyneti kim haram kıldı? Allah bunları kulları için çıkartmış. Ama biz bunu ne kullanacağız? Şeriatın ölçüsünde kullanacağız. O da nedir? Onlar bize hizmetçi olacak. Biz onlara hizmetçi değiliz. Biz mala hizmetçi değiliz. Mal bize hizmet edecek. Böyle oldu. Dünya bize hizmet edecektir. Allah Teala diyor ki bu dünyadaki her şeyi sizin için yarattım. Sen kalkıyorsun bu dünyaya çöl oluyorsun. Yer değiştiriyor. Onun için bu dünya bizim cennetimiz, mahpushanamızdır nasıldır? Evet. Limitte biz burada göz yummadan faydalanırız. Nasıl Resulullah çok kadından evlendi? Nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem para geldi, aldı, kullandı, yemek geldi, yemek en iyisini yedi? Anlatabildim. Bunları biz de yaparız. Ama bunu o 23 senenin paketine Resulullah sallahu ve sellem yapacağız. İfrat tefrit etmeyeceğiz. Biz yaşamayız. Gece gündüz çalışıp mal için e, yemek için çalışmarız. Biz yeriz. Malını kazanırız. Bize hizmet etsin. Yeriz ayakta duran Kulluğumuzu yerine getirelim. Malımız olsun. Zelil olmayalım. Veren elden olalım. Onu için çalışırız. Bunun haricinde çalışanlar dünyadın mahpushanasından çıkanlar şeyden e, bu e, çıkarlar nereye girerler? Dünyanın cennetine giderler. Dünyanın cennetine giren ahirette cennete girmez. O da nedir? Biz mala bak kadınla evleniriz. Yemek de yeriz, malımız da olur ama şeriatın ölçüsünde. Ondan sonra ya ben Dört kadını aldım, yetmiyor bana. Allah korkusu olmayan ne yapar? Gider. Dört değil, kırk de yapar. Dördüyüz dördünü de yapar. Sınırsızdı. On oldu? Biz dörtte sabrettik. Yani bir tipika hanımın var, çinci alamıyorsun ama elin ateşte ne yapacaksın? Sabredeceksin. O konuda senin ne oldu? Senin için bir zindan oldu. Ben para istiyorum. Çok arabam olsun ama yapamıyorum. Ne kadar çalışıyorum ıskım bu kadardır. O zaman kanaata varırım. O konuda ondan o taraf benim için nedir? Zindandır bu dünya. Mahpushanedeyim sanki. Elim yetmiyor çünkü ona. Ama burada kanaat devreye girer. Bir de niyet devreye girer. Dedin ki benim param yoktur ama baktım bir adam cami yapmış. Yemin ettim vallahi sadıkım da. Param olsaydı bu adam gibi bir cami yapardım. Yan daha güzelini yaparım. Sen aynen o adamın ecrini aldın. Kıyamet gününde bakarsın o adama bir köşk yapılmış. Sen de konşus olmuşsun. Görd feet, Gördük mü zindan nasıldır? Yok bazı yanlış fırkalar var anlıyorlar. Ne elbise giriyorlar, ne yemek giriyorlar. Bu dünya bizim için zindandır diyorlar. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zindan meselesini ortaya koymuştur. Bir de dünya cennetin kafiridir. Çafirin cennetidir. Evet Allah'ın adaleti gereği. Allah dünya çafire de verir. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ mahdura, Allah'ın vergisi yasak değil. Allah yaratmış verecektir. Ama diyor sana bu dünyayı istesen o bir dünya yoktur. O bir dünya istesen sana bu dünyaya veririm. Bu dünyayı veririm sana o bir dünyayı da veririm. İyidir biz bu dünyada oturduk. Burada elli tane adam var. Ama hiçbirisi, bakıyorum ne arabaları var, ne lüks hayatları var. Ama kimseye muhtaç değiller. Alhamdülillah. elhamdülillah. E hani bu dünyayı Allah Teala verdi bize? Verdi, bak kanaat vermiş bize. Mevcutten yetiniriz. Ama adam var, çafirdir, inanmıyor, bizim gibi de yaşıyor ama onda kanaat yoktur. O sıkıntı içindedir. Gece gündüz biz kanaatimiz var. Yürüz, yürüz ya Rabbi şükür olsun. Biz aşağıya bakıyoruz, üste bakmıyoruz. Kafir her zaman üste bakar. Onun için hep bir sıkıntı içindedir. Bize Allah Teala kanaat vermişti. Onun için bu dünya kafirin cennetidir. Onun için bakın ge gece gündüz Avrupalılar, Amerikalılar kafir dünya için çalışıyor. İlaç arıyorlar, nasıl ömürlerini 10 sene büyütürler, nasıl derileri çürümesin, dişlerinin altında ama amel 10 ameliyat, 20 ameliyata yatıyorlar. Yüzlerini çekiyorlar, bilmem karınlarını alıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Ya ne yaparsan yap, 10 sene, 20 sene, ondan sonra ne oluyor? Kullanılma tarihin geçiyor, ondan sonra çürüp gidiyor. İmkanı yoktur. Allah Teala bu bedeni öyle yaratmış, limiti var bunun. 100, 110 sene, 120 sene diyelim. Ondan sonra bu beden dayanamaz. Bu motor bu kadar çalışır. Bitti. Ama ebedi hayatta, asıl hayatta, orada ebedi bir beden, aynen ruhumuz ebedi bir bedenin içinde oturur. O ebedi beden ne çürür, ne erir? Öyle bir beden ki buna da benzetemeyiz. Çünkü o da bir gaybdir. Bilemeyiz. Mesela Allah Teala diyor ki cennette insanın e, tuvalet ihtiyacı olmaz. Nasıl bir bedendir tuvaleti ihtiyacı olmuyor? Aynı yemek de yiyorsun. Açlık hissetmesin ama zavuk hiç yersin. Yani acayip bir dünya orası. Bu ancak yaşananlar anlar. Onun için müminler o dünyaya İman ederler. Geyiptir çünkü. Ve inşallah o dünyayı yaşarken de sabrederler. O zaman yaşarken de anlarlar onu. Allah hepimizi o dünya ehlinden eylesin. Amen. Ahiret dünyanın. Bu dünya aldananlardan eylemez. Bu dünya fanidir. Hazreti Ali'nin dediği gibi ey dünya yanlış kapı çaldın biz seni üç kere boşamışız diyenlerden eylesin biz. Bu dünyaya ne bu dünyanın kendimizi Allah'ın verdiği nimetleri kullanmayan kullardan da elemesin. Vermiş bize evet, güzel gömlekte gireriz, güzel elbise de girenler, girenlerden eylesin bizi. Ama yok giderim bir gömleğe 300 dolar, yani 300 lira, 500 lira bir gömleğe verim. bu markedir. Hayır, bu nedir? Bu cehenneme girmektir. Dünyanın cenneti, ahiretin cehennemidir. Biz ne yapacağız? İfrat, tefrit etmeyeceğiz. İşrafa girmeyeceğiz, limitin altında çalışacağız. Allah hepimizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene hayatındaki pekette çalışan onun gibi çalışanlardan eylesin. Allah babamızı, babalarımızı, dedelerimizi de gelenleri de rahmet eylesin. Elhamdülillahi rabbil alemin.